Bir Söz Kıçı'nın programında daha beraberiz. Ben Lara, Melda abla da. bir de telefon hattında Gündem Çocuk'tan Onur var. Öncelikle bize kendinizden ve ben daha yani yeniyim, o yüzden Gündem Çocuğu çok bilmiyorum. Bahsedebilir misiniz biraz? Ben Mehmet Onur Yılmaz. Kuruluşundan itibaren 2005 yılından bir yana Gündem Çocuk Derneği'nde çalışmalar yürütüyorum. Gündem Çocuk Derneği 2005 yılında çocuk hakları üzerine farklı alanlarda çalışan uzmanların kurduğu, bir araya gelerek kurduğu bir dernek. Ve genel anlamda Türkiye'de bir çocuk politikasının ve çocuğa özgü yaklaşımın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Bunun farklı alanlarda yapıyor. Bugün üzerine konuşacağımız okullarda fiziksel güvenlik çalışması da bunlardan bir tanesi. Evet, fiziksel güvenlik projesinden de siz de bahsettiniz. Bu projenin amacı nedir? Şimdi çok farkında olmasak da okullarımızda her yıl onlarca çocuk okullardaki fiziksel güvenlik eksikliklerinden dolayı ya yaşamını kaybediyor ya da ciddi şekilde yaralanıyorlar. Biz bundan üç buçuk yıl önce sevgili Efe'nin hayatını kaybetmişsini hem İstanbul'da hem Türkiye'deki herkes çok yakından takip etti. O süreçte böyle bir sorun olduğunu fark edince... Milli Eğitim Bakanlığı ile bu konuda bir çalışma yapmak üzere girişimlerde bulunduk ve okullarda e, fiziksel yapının çocukların ihtiyaçlarına ve e, onları tehdit eden riskleri ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledik. Bu konuda uluslararası örnekleri değerledik, bir araya getirdik. Bu projemiz e, bu örneklerin Türkiye'deki okullara uyarlanması ve o, Türkiye'deki bütün okulların çocuklar için fiziksel olarak güvenli hale getirilmesi için bir proje özellikle. Peki fiziksel kontrol güvenlik listesi bu listede neler var? Şimdi bu listeyi şöyle görmek lazım. şimdi çocuklar hayatlarının belli bir bölümünde çok işte ailelerinden daha fazla zamanı okulda geçiriyorlar ve Çocukların okuldaki hareketleri, işte yaş farklarına göre, işte cinsiyete göre olabilir, işte okul durumuna göre çok değişiklik gösterebiliyor. Ama okul yapıları çocukların durumlarına çok fazla elverişli değil. İşte bu fiziksel güvenlik listeleri, çocukların okul içerisindeki, onları işte günlük yaşamları içerisinde tetikleden tüm riskleri ortaya çıkaran ve bu riskleri bertaraf eden şeyler. Bunlar üst sınıfteki herhangi bir mobilyanın çocuğa verebileceği bir zararı tespit etmekten tutun da okul bahçesindeki spor alanlarında bulunan spor aletlerine işte servislerin park ettiği alandaki duruma kadar işte koridorlara öğretmen odasına yani öğrencilerin okul içerisinde bulunduğu ve bulunabileceği her yerin çocuklar açısından güvenli hale getirilmesine yönelik yaklaşık 400 ila 600 civarında madde içerecek. Evet. Geçen sene e, geçinen 4 x 4 4 sisteminde küçük çocuklarda e, yani evet. okula başlama yaşı küçüldü. E, evet. Bu sisteme geçerken e, küçük çocukların da okulda e, olduğu göz önünde bulunduruldu mu sizce? Yani maalesef e, hani bizde çok genel olarak yapılan bir yanlışlık. Eğitim sistemi değişiyor ama maalesef eğitimin altyapısında herhangi bir değişiklik yapılamıyor çok kolaylıkla. Bu çok mümkün de değil çok hızlı yapılması. Altı 6 yaşındaki, 5,5 yaşındaki çocuklar eğitime dahil oldu ama binaların ne altyapısında ne de eğitim ortamlarında buna yönelik hiçbir düzenleme yapılamadı. Çok minimal sadece tuvaletlerde yapılan bazı değişiklikler hariç. Bu sebeple aslında bu durum yani bu yeni 4+6 ...miziksel güvenlik risklerini çocuklar açısından artıran bir durum oluşturdu maalesef. Bunun sonuçlarını da ortaya çıkan bazı olaylarda ve kazalarda da maalesef gördük. Ee, aslında şey, bu Lara'nın sorusuydu. Ben biraz Lara'nın sorusunu çalmış olacağım ama... Ee, Hı -hı. Biz hani hem haberleri hem de projeyi incelerken bu arada projenin başka detayları ile ilgili konuşuruz ama aslında okulun fiziki koşullarını ve yani bütün güvenliği denetlemekten kim sorumlu? Şu an hala hazırda bir onu aslında merakımdan öğrenmek istiyorum. İkincisi de sitelerinin sorusunu soracağım. Yani e, bu çok net bir şekilde e, aslında burada çocuk okula hatta evinden çıktığı andan itibaren her servisle geliyorsa ya da işte ailesi bırakıyorsa okula girdiği andan itibaren bütün sorumluluk devlete ait ve devletin oradaki temsilcisi de okuldaki okul müdürü ve görevli diğer personel. Bu anlamda hani bu zaten böyleyken biz bunu son dönemde özellikle efenin davasında ortaya çıkan kararlarda da çok net bir şekilde mahkemelerin aldığı kararlarda da görüyoruz ki okulda çocukların başına gelebilecek olan her şeyden devlet ve onun temsilcileri olan yöneticiler, öğretmenler, diğer personel sorumludur olması gerekiyor zaten. Yani biz biraz programdan önce işte hani bu konuda çıkan haberlere baktık aslında hani Gündem Çocuk ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladıkları ortak protokolle ilgili haberlere bakarken. Evet. Proje hayata geçtikten sonra aslında bunun denetleyicisinin okullar olacağını bir şekilde dile getirmişsiniz. Evet. Lara'nın da aslında şöyle bir sorusu vardı yani zaten aslında buna göz yuman. Ee, Müdürlerde da... sorun çıkıyor zaten. Evet, yani müdür, müdür yardımcısı ya da işte idareci. Ee, yine denetleme onlara bırakıldığı takdirde, aslında hani denetleme gerçekten herhalde ülkedeki en büyük sorun. Ee, yine evet. denetleme onlara bırakıldığı takdirde, bir sürü başka da soruna yol açabilir diye, diye söylediler ara. Ee, şimdi ondan hareketle aslında galiba projenin başka ayaklarında biraz işte müdürün okuldaki farklı Kişilerinde güçlendirilmesi yer alıyor. Evet. Doğru mudur? Biraz bunun üzerinde konuşabilir miyiz? Aslında yani Larin'in tespiti çok doğru. Çünkü zaten sorunun kaynağı olan e, sorunun tek çözüm kaynağı da olamaz. Biz şuna inanıyoruz. Yani, e, sorumlu devlettir. Yani buradan hiçbir şekilde geri adım atmıyoruz. ve Bu konudaki bütün düzenlemeleri yapma konusunda e, yani sorumluluğu devlete odaktan kaçırmıyoruz. Ama okulda bu tür bir fiziksel güvenlik ortam oluşturulacaksa burada yine sorumlular oradaki e, müdür, öğretmen ve diğer görevli personel olmak kaydıyla biz okuldaki bütün aktörleri buna veliler de öğrenciler de dahil olmak üzere katkı vermesini ve katılmasını istiyoruz. Ama bu onları sorumlu kılmıyor. Sadece e, çözümün tarafı haline getiriyor. Ama bunun yine de, yani biz şöyle bir şey düşünüyoruz açıkçası. Yani bu fiziksel güvenlik listelerini ortaya çıkartıp kitap haline getirip ya da web sitesi haline getirip yayınladığımız andan itibaren Okuldaki müdürler bunu uygulamakla, e, veliler bunu talep etmekle, öğrenciler de e, eğitimin bir tarafı olarak aslında burada gerekli e, yani hem talepkar olmakla hem de yani kendi fiziksel güvenlikleri konusunda e, pozisyon almadıkları durumda hem öğretmenlerin hem de velileri belki uyarmakla görevli olacaklar. Ama yine de her şeyin sonunda söylüyorum sorumlu, e, aktif sorumlu olarak biz devleti ve onun temsilcilerini görüyoruz. Ki aslında yine e, yani e, son birkaç ayda ele alabileceğimiz neredeyse e, 4-5 tane ölümle sonuçlanan okuldaki fiziki güvenlik koşulları nedeniyle e, çocuk ölümü var. Ki aslında e, gündem çocukta düzenli olarak 2 e, yıldır ve bu yılda yayınlanacak bir yaşam hakkı raporu yayınlıyor. E, ve geçtiğimiz sene de aslında eğitim ortamı da hayatını kaybeden çocuklarla ilgili bölüm yine oldukça kalabalık. Ancak hani yaşam hakkı raporda yanılmıyorsam bu hafta ya da önümüzdeki hafta e, yayınlanmış olacak ben ki, on, e, ki olacak. onu da e, hani ya önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki haftalarda konu alırız. Ama hani geçtiğimiz e, yıla ve işte 2014'ün başından bu yana olanlara bakarsak belki hani e, gerçekten çocuk ölümlerini o kadar mümferit bir vaka gibi görüyoruz ki e, bunların aslında sistematik ve alınmayan önlemler sonucu Olmuş olabileceğini maalesef medyada bazen gözümüzden kaçabiliyor diyeceğim. Ee, evet. Biraz iyimserce bakıp. Ee, yani son dönemlerde e, Kayseri'de bir çocuğun okul bahçesindeki foseptik çukuruna düşerek hayatını i̇şte. kaybetmesi var. Ee, Aynı işte, olayın benzerini bundan 3 yıl önce yaşadık. Yani tıp bir olay hı. yaşanmışken bunun tekrar etmesi çok acı verici yani biraz gerçekten e, trajikomik olacak ama Türkiye'de e, mevsimsel çocuk ölümleri olduğunu aslında bu alanda çalışanlar evet. biliyor. İşte evet. e, bahar ve yaz dönemlerinde işte çocuk e, işçiler e, onunla birlikte aynı zamanda işte gölet ya da işte benzeri su birikintilerine düşüp hayatını kaybeden çocuklar işte. Oyun o dönemlerinde okul kapıları çocukların üzerine düşer. Kale, Kalelerde izlilir. Yani bunların maalesef dediğin gibi mevsimsel olarak. İşte bahar aylarında açık fosaplık çukurları nedeniyle işte düşen, oyun oynarken ayağa kayan vesaire ama yani bunların her biri açık olan ve hani sorumluların görevini yerine getirmemesinden dolayı sebebiyet verilmiş olan aslında yaşamak ihlalleri. Bir yandan da hani çerçeveye öncelikli buradan koymanın evet. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani aslında şöyle bir şey var yani Efenin hayatını kaybetmesinden sonra yaklaşık üç buçuk yıl, nördört yıl'a yakın artık mayısından Mayıs istemeye yıl olacak. Ee, yani zaman geçti ve biz buradaki bu süreçteki zamanımızın çoğunu bunun e, okullardaki fiziksel güvenliğin gerçekten bir sorun olduğunu anlatmakla geçirdik. Yani ve şu anda geldiğimiz aşamada da e, Milletin Bakanlığı ile imzaladığımız protokol aslında bunun bir sorun olduğunun kabul edilmesi. Henüz bu aşamadayız. Bunu çözmek bundan sonra yapacaklarımızla ilgili bir şey. Ama Türkiye'de var bunun da bunun sorun olduğunu görmek bile çok büyük bir aşama. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bundan sonraki çözüm içinde sadece okullarda değil çocuk işçiler içinde mevsimsel mevsimlik işçiler içinde özellikle tarım alanında çalışan çocuklar içinde sanayi sektöründe çalışan çocuklar içinde kentsel alanda hayatını yani sokaktaki çocuk içinde, aynı şekilde yani e, toplumsal e, protezist olarak katılan çocuklar içinde bu risklerin görünür hale getirilip bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunun ilk adımı bunun gerçekten bir sorun olduğunun görülmesi. Bizdeki en büyük eksiklik bu senin de belirttiğin gibi. Bu tür olayların münferit vaka kabul ediliyor olmasından kaynaklanıyor. Biz okullarda gerçekleşen bu tür olayların hepsinden, istisnasız hepsinden sonra bunun bir müeferit vaka olduğunu e, hatta işte çocuğun neredeyse suçu olduğuna dair söylenenler ki bazı böyle savunmalarda Peki yapıldı. Efe'nin Efe hayatını kaybettiği dönemde evet. ya da öldürüldüğü dönemde diyelim. E, gerçekten hayatını kaybetmekte çünkü tanımsal olarak çok tuhaf oluyor. E, i̇şte çok hani haylaz bir çocuktu zaten evet. yaramazdı ve çok hareketliydi gibi açıklamaları duyduk ve aslında bu açıklamaları bu, unutmadık. Bu açıklamanın ötesinde mahkemede savunma olarak da sunuldu. Yani buradaki temel Yanlışın da devletin, yani çocuğun hayatını korumakla sorumlu olan devletin bir yaşam hakkı ihlali meydana geldiğinde çocuğu savunması gerektiğini, kendi personelini değil çocuğu savunması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü o devletin vatandaşı olan bir çocuktan ki vatandaşı olmasa da bu sümkünlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Burada devletin pozisyonunu yanlış aldığını biz söylüyoruz. Bu anlamda da hukuki olarak da aslında bir tarz değişikliğine ihtiyaç var. Bu tür olaylarda e, devlet e, kendi personelini ya da kurumunu korumaya alırken çocuğun karşısında ki bir davacı, davalık şu düşüşü ki burada çocuğun ve işte ailenin haklarını koruması, çocuğun yaşam hakkı için mücadele etmesi gerektiğini Bu da korumanın bir başka ayağı. Çünkü şu ana kadar e, okullarda yaşamını kaybetmesinden dolayı e, hapse giren son Dikki e, Sağlak'taki Onurak gün vakasına kadar kimse yoktu. Biz en son bu mücadelenin sonunda belki de en büyük kazanımlarından bir tanesi 3 tane öğretmen 5 yıl civarında hapis cezası aldı. Bu Türkiye'de bir ilkti aslında. E, bunun da emsel olduğunu düşünüyoruz sonraki vakalar için. E, bir de Efe Boz'la ilgili e, olan dava diyelim. E, sanırım evet. Perşembe günü sonuçlanıyor. Umarız. E, yani 10 Nisan'da Kartal Adliyesi'nde saat 14'te e, artık karar duruşması olduğunu düşündüğümüz duruşmaya gideceğiz. Öyle olmasını da umuyoruz ve umarız da emsal bir karar çıkacak. Efebuz'un davası Efebuz'un öldürülmesinden sonra ortaya çıkan bu süreç bu sorunu Türkiye'nin gündemine getirdi. Bir sorun olduğunu herkese gösterdi. Biz de dahil olmak üzere. Umarız davanın sonucunda da sorunlular gerekli cezaları alırlar. ve Bu emsal niteliğinde ağır bir ceza olur ki bundan sonra Kimse hiçbir çocuk hayatını kaybetmesin okullarda. Herkese doğruya oraya davet ediyoruz tabii bu arada. Ee, Perşembe günü Kartal'da Kartal Anadolu aslında Adliyesi'nde. Saat 14'te. Evet. Saat 14'te. Ee, peki Onur birazcık daha e, projenin içeriğine baktığımızda aslında işte yurt dışındaki iyi örneklerden bahsettin. E, çıkan çeşitli haberlerde de aslında nereleri en azından e, bir, bir genel hatları olarak nerelere ve hangi soruların cevaplanması gerektiği var. Senin aklına gelen ve aslında hani... Ee, ...en önemsediklerin ki yani o 400, 400 ile 600 maddenin her birinin çok önemli olduğunu tabii evet. ki biliyorum ama... Yani ...özellikle yani bizde bu hiç bakılmıyor ve yani bunu bile bir mesele edip e, bu listeye eklemişler diyeceğin şeyler var mı? Yani e, bizim uyarlama çalışmamızın en önemli şey şu zaten. Yani yurt dışında sorun olarak görünmeyen pek çok şey bizde e, çocukların hayatına mal oluyor. Bu yüzden ciddi uyarlama gerektiriyor ama... Hı hı. Bizim hani e, ortaya çıkan olaylardan görebildiğimiz, işte e, okul bahçelerindeki demir parmaklıklar çok büyük bir risk oluşturuyor. Yani bu çok büyük bir risk dediğim her gününüz üç dört tane çocuğun hayatına mal oluyor demek. Siz öyle algılayın. Okul bahçelerindeki demir kapılar, sürgülü demir kapılar hı hı. aynı şekilde. Evet, okul bahçelerindeki fosetlik çukurları, okul bahçelerinde e, başı boş bırakılmış inşaat artıkları, iskele malzemeleri ondan sonra çocukların e, futbol ya da basketbol oynadıkları alanlardaki kale ve potaların yere monte edilmemiş olması e, servis alanlarının iyi düzenlenmemesinden dolayı işte manevra alanında çocukların hayatını kaybetmesi e, okul pencereleri okul pencerelerinden düşmeyle çok fazla çocuk hayatını kaybediyor ve yaralanıyor buna ilişkin e, yönlemler alınmıyor e, yani pek çok şey söylenebilir Efe'nin durumunda olduğu gibi e, okul tuvaletlerinde özellikle kaygan zeminlerin kontrol edilmiyor olması. E, yani bunlar çok belli başlı böyle hemen aklıma gelen şeyler. Ama e, bunların bir kısmı Avrupa'daki örneklere baktığımızda tehdit olarak algılanmıyor. Çünkü hani, güvenlik seviyesi kalitesi niteliği bunları aslında olmaması gerektiği bir ortam yaratmış durumda. Ama biz de daha başlangıçta yani, çok basit önlemler olarak başlayacağız. Öyle evet. Aslında bu e, projeyi hayata geçmek için e, herkes çok çalışıyor ama e, biz bir yandan kaynak yok. yani evet. e, Değil mi? Yani şu anda maalesef gidip tıkandığımız öyle bir nokta var. Bizim protokol imzaladığımız dönemin hemen ardından hem ekonomik hem de politik olarak çalkantılı bir döneme girdik. Ve bu bizim sponsorla ilgili. E, her, ya biz gibi pek çok seyir toplum kuruluşunda zor durumda bıraktı. Ve biz e, hani um, bulmayı umduğumuz kaynağın çoğuna henüz erişebilmiş değiliz. O yüzden de aktif olarak projenin okullarda yapılacak olan çalışmalarını başlatamıyoruz. E, bu yüzden de aslında çok büyük olmayan kaynaklar ama sponsorlara ihtiyacımız var. E, bu yapacağımız kitabın e, basılıp okullara ulaştırılması için sponsor ihtiyacımız var. Okullarda yapılacak olan Uzmanların çalışacağı yaklaşık 2,5-3 ay kadar sürecek inceleme çalışmaları, güvenlik incelemeleri çalışmaları için finansmana ihtiyacımız var. Yani bu tür bir desteğe ihtiyacımız var. Umarım açık dinleyicilerinden de bu konuda bize aracılık edebilecekler olabilir. Belki doğrudan destek verebilecekler olabilir. Bize e, info.atgündemçucuk.org adresinden ulaşırlarsa çok memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Hem de bunu da gündeme getirdiği için hem de sana bilgileri paylaştığım evet, için. Ee, peki yine böyle hani benim aklıma konuyla ilgili aslında sorulabilecek birçok soru geliyor ama özellikle bu pilot uygulama aşamasında bir nerelerde çalışmayı öngörüyorsunuz. İkincisi de hani aslında biliyoruz ki Türkiye'de birbirinden çok farklı okul yapıları var. Hani evet. işte bazı prototipler var ama hani bir yandan da birçok farklı yani işte teknik okulları da değerlendirirsek aslında hani o liste genişliyor ve büyüyor benim gözümde. Evet. Yani bizim çalışmalarımız için belirlediğimiz e, aslında Ankara ve yakın çevresindeki şu anda belirdiğimiz 19 ayrı okul var. Bunlar hem e, öğrenci nitelikleri açısından hem okullar açısından yani tip olarak, tipoloji olarak birbirinden farklı okullar. İlk etap çalışmaları burada yapacağız. Daha sonra ikinci etap için Eskişehir ve İstanbul'da e, yine benzer sayıda okullar belirlenecek ve e, geliştirilen kontrol listelerinin ikinci uygulamaları da Eskişehir ve İstanbul'da yapılacak. Bu anlamda dediğim gibi bizim okul yapı stoğumuz birbirinden çok farklı. Hem eğitim tipi olarak hem bina tipi olarak hem öğrencilerin yaş kategorileri olarak çok farklı şeyler barındırıyor. Biz olabildiğince bu pilot çalışmada seçtiğimiz okulları bu farklılıkları gözeterek belirlemeye çalıştık Eğitim Bakanlığı ile beraber. Yani istediğimiz düzeyde tekrarlara ulaşıncaya kadar da bu Pilot okulların sayısını arttırmak istiyoruz. Şu anda ilk etap için 19 tane okul belirledik. Ama 19'a yaklaştığımızda eğer hala yeterli görmüyorsak, onun sayısını da arttıracağız. Ee, şu an için il mı başlıyorsunuz yoksa liseler ve orta orta okullarda buna evet. dahil mi? Şimdi e, Milli eğitim bakanının yapısını bilenler biliyorlar. Yani ilk öğretim ve orta öğretim gibi çok hı hı. net bir ayrım var maalesef. Hı hı. Bizim şu anda ilk etapta yapacağımız çalışmalar ilk öğretim kurumlarında yani evet. ilkokullar, anaokulları ve ortaokulları içeriyor. Orta sona kadar olan dönemi çalışacağız ama bu döneme ilişkin çalışmayı bitirdiğimizde aslında orta öğretim kurumlarına ilişkin de işin %90'ını bitirmiş olacağız. Bu anlamda ilk etap çalışmalar ilk öğretim kurumları içinde olacak ama hemen ardından orta öğretim genel müdürlüğüyle de benzer bir çalışma yapmayı umuyoruz. Onu ama bu tamamen örgütsel bir bu ayrımdan kaynaklanmış. Şey. Hı hı. Ee, yani herhalde engellilik de aslında başla başına bir başlık ee, değil mi onur bu fiziksel güvenliğin içinde? Çünkü aslında her birimiz biliyoruz ki e, okullarımızın neredeyse hiçbiri e, engellerişime e, uygun değil özellikle işte fiziksel erişimine ya da görme engellilik gibi hani e, çocukların rahatlıkla gelip derslerini görebileceği bir zaten erişemiyor. ...hani eriştikten sonrası zaten mümkün değil. Bu başlıkta neler var? Biraz senden bunu öğrenmek mümkün mü? Şimdi e, fiziksel güvenlik doğrudan erişilebilirliğe ilişkin standartları belirleyen bir kavram değil. Ama hı hı. şöyle bir şey var. Her çocuğun yani buna e, farklı tür engellilikleri olan çocukların da okullardaki fiziksel güvenliğini gözeten bir yapı. Yani tersinden aslında e, o çocukların okullara gelebilmesini... ...ve okullarda da fiziksel olarak... ...güvenli ortamlarda... ...diğer çocuklar kadar hareket edebilmesini... ...aslında önemseyen... Aslında önemli. zaten yani gelmiş olması ön koşuluyla hareket ediyor. Evet. Mutlaka yani ona bak bakarak... ...ilerliyoruz ama... ...yani şunu kabul etmek lazım... ...Türkiye'deki okulların... E, ...fiziksel erişilebilirliği çok kısıtlı... E, ...engelli direkler için... ...yani bu sadece fiziksel engelliler olarak... ...algılandığı için bir rampalı asansör... mantığıyla ilerliyor ama... ...sadece onunla bitmediğini... E, alan uzmanları çok iyi biliyorlar O yüzden burada alacağımız çok fazla yolar Fiziksel evet, ya da işte diğer tür engelleri olan öğrencilerin okullarda diğer öğrenciler kadar erişilebilir bir ortamda bulunması için yani umarız ki bizim çalışmamız buna bir kapı açacak Çünkü buradaki çok ciddi eksikleri de ortaya koyacak zannedildiği gibi erişilebilir değil okulda yapılmış bir rampa ve konulmuş bir asansörden ibaret olmadığını da bunları birlikte görmüş olacağız. Ben de e, çarşamba günü Almanya'ya gidiyorum. E, orada kuzeninin Hı? okuluna gideceğim bir gün. E, ve evet. orada hani e, isterseniz iyi olan örneklere bakabilirim. Mesela... Çok memnun oldum. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim e, örnek aldığımız Özellikle fiziksel güvenlikle ilgili yaptıkları çalışmalarda örnek aldığımız ülkelerden bir tanesi Almanya. Bu konuda oldukça gelişmiş bir yapı sistemleri var. Bu konuda gittiğin okulda böyle bir irtibat kurarsan sizinle çok da memnun olur. Mesela Türkiye'de e, sorunlardan bir tanesi de çok fazla e, bir okulda fazla öğrenci olması. Evet, evet. E, mesela e, bir okulda 3.700 öğrenci vardı varmış Hı. ve e, orada yine bir ölüm gerçekleşmiş. Ama mesela başka ülkelerdeki okullara baktığımızda mesela tane tek katlı okul gezmiştim ve ben, ben evet orada az öğrenci vardı ama herkes çok rahattı. Tek katlı, e, herkes çok rahattı. Birinci yani sınıflar vardı. De... Üç, bir, iki, üç ve dörtler ve beşler vardı. Yani Türkiye'de bu ee, okul nüfusu özellikle büyük şehirlerin bazı yerlerinde e, yani ölümle sonuçlanacak kadar sıkıntı yaratabilecek durumlar. Yani bahsettiğimde işte merdivandaki bir kalabalıktan dolayı e, ortaya çıkan bir e, çocuk arasında bir tartışma bağlamında çocuğun düşmesi üzerine hayatını kaybetmesi vardı. yani bu bizim çok farklı şekillerde çok sık yaşadığımız bir şey. Bu ama sadece yani, okul planlamasıyla da ilgili bir şey değil maalesef. Yani buradan yani başa döneceğim biz günden çocuk derneği olarak bir çocuk politikasından ısrarla her seferinde bahsediyoruz. Yani okulları sadece işte kapısından girdiğin, işte bahçesi olan sınıflardan ibaret yapılar olarak görür ve buralara ilişkin çalışmalar yaparsak aslında sorunun bir kısmını çözmüş oluyoruz ama halbuki kent planlamasını yaparken, çocuk işte nüfus projeksiyonlarını yaparken, oku, kentlerde okullara alan ayırırken bunlar baştan gözetilebilse ya da işte ihtiyaç doğduğunda buna ilişkin ciddi tedbirler alınabilse e, bu ciddi işte söylediğim 3.700 ki 4.000-5.000'e bin dayanan özellikle e, İstanbul'un bazı santilerinde e, okullar var çocuk, çocuk üzerinde olan bunlara e, yol açılmamış olur. E, maalesef kentlerimiz çok hızlı büyüyor ve okul alanları, bırakılan okul alanları çok yetersiz. Genelde AVM'lere ya da başka yerlere çok kolay yer bulunurken Devletin okula yer açmak konusunda çok da e, yani proaktif olduğunu söylemek pek de mümkün değil maalesef. Biraz bundan kaynaklanıyor. Yani daha fazla okula ihtiyacımız var ama bu daha fazla okulu nereye yaptığımız da çok önemli. Ve yaptığımız okulların tabii ki fiziksel olarak da güvenli olması gerekiyor çocuklar için. Ve bunların hepsi birbirine bağlı maalesef. ve bir tanesi eksik olduğunda bu riskin tekrar kendi kendine ortaya çıkmasına tebebi oluyor. Evet çok teşekkürler. Şimdi programımızın sonuna geldik. Ben Gündem Çocuk Derneği'nden Mehmet Onur Yılmaz'la okullardaki fiziki güvenlik koşulları projesi üzerine konuştuk. Ee, belki bir kez daha hatırlatmakta da fayda var aslında. Proje şu an destekleri bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na pr protokol imzalanmış durumda. Ancak e, harekete geçilebilmek için e, gerek bireysel gerek de kurumsal desteklere ihtiyaç var. Okullarda fi e, fiziksel güvenlik projesini hayata geçirmek için deyip e, bu bilgiyi de en sonunda nota, not düşelim tekrar. Teşekkür ederim. Onur ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim desteğiniz için ve bize yer verdiğiniz için bu konuda. Umarız proje tamamlandı. İyi haberlerimizle birlikte tekrar bağlanırız. Yaptıklarımızı anlatırız bu sefer evet. Teşekkürler. Teşekkürler.